بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وما تففق وعتصام إلا بالله لقد جاءت الرسول ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد Sallu ila tabibi kulübina Muhammed Sallu ila şefii zunubina Muhammed MÜZİK Besmele, Hamdele, Salat ve Selam'dan sonra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 Ya eyyühellezîne âmenüttekullâhe ve kûnûma'as-sâdiqîn <Dé cimutimiyet> Estekallâhu-l-Azîm Ey müminler Allah'a saygıyla bağlanın ve sadıklarla beraber olun Sadıklarla beraber olabilmek safı belirlerken doğru safta doğru insanlarla beraberliği yakalayabilmek herhalde işin merkezi herhalde işin çekirdeği bu olsa gerekti. Bu esnaftan kaçıp hakka gidelim. Cemali Ba Kemal'i seyredelim sözü belki bundan bu şekilde tecelli edecekti. Medine'nin sessiz ve sakin olduğu bir gün, şehrin açıklarından yoğun bir toz bulutu yaklaşmaya başlar. Neredeyse ufku kaplarcasına yükselip artmaya devam eder. Rüzgarın sahranın ince kumlarından yükselen bu sarı toz dumanlarının sürüklemesiyle, yolunda kuvvetle eserek, Medine yakınlarına doğru sürüklenmesiyle insanlar onu kumları süpürüp dağıtan bir fırtına sandılar. Fakat çok geçmeden toz örtüsünün ardında büyük ve uzun bir kafilenin habercisin bir ultusunu duyuyorlardı. Çok az bir zaman sonra yedi yüklü deve Medine sokaklarını dolduruyordu ve şiddetle sarsmaya başlıyordu. İnsanlar bu muhteşem tabloyu görmek ve develerin taşıdığı hayır ve rızıkla sevinip müjdelenmek için birbirlerini çağırıyorlardı. İlerleyen kafilelerin sesleri kulağına çarpan Ümmü müminin Ayşe validemiz soracaktı. ''Medine'de ne oluyor?'' Cevap gelecekti. Abdurrahman bin Avf'ın Şam'dan ticari bir kafilesi geldi. Bütün bu sarsıntıyı yapan bir kafile mi diyecekti müminlerin annesi de? Ona diyeceklerdi. Evet ey müminlerin annesi, 700 deveden oluşmakta. Ümmü müminin başını sallayacaktı ve gördüğü bir şeyi ya da eşittiği bir hadisi anımsamak istercesine, keskin bakışlarını uzaklara dikecekti. Ve şöyle diyecekti. Ben sevgilimiz, bir taneciğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, şöyle buyurduğunu duydum. Abdurrahman bin Avf'ın, cennete sürünerek girdiğini gördüm. Abdurrahman bin Avf, ''Cennete sürünerek mi girecek?'' ''Neden ilk Müslümanlar gibi koşarak ve sıçrayarak girmiyor?'' Arkadaşlarından bazıları, Ayşe validemizin söylediklerini ona ileteceklerdi. O da, bu hadisi birçok defa ve birçok değişik şekilde sevgililer sevgilisinden işittiğini hatırlayacaktı. Mallarının bağları çözülmeden, hızlı adımlarla Ayşe'nin yanına gidecekti, radiyallahu anh'a ve ona ''Bana unutamadığım bir hadisi hatırlattın.'' diyecekti. Şahit ol ki ben bütün bu kafileyi, malları, hayvanları ve şu gördüğün 700 deveden oluşan kafilenin her bir zerresini ve her şeyiyle Allah yoluna feda ediyorum. varlığı dağıtacaktı. Onlar cennet karşılığında zaten Allah'ın olan mülkiyeti Allah'a onun için hibe edeceklerdi onun yolunda. 700 devenin yükü Medine ahalisine ve çevresindekilere muhteşem bir hayır karnavalı içine de atılıyordu. Bu olay tek başına Resulullah'ın arkadaşı Abdurrahman bin Affın ...hayatının tam bir potresini temsil eder sevgili dinleyiciler. Sannetmeyin ki o sadece bir kere böyle bir fedakarlık yapmıştı, hayır hayır. Bu tablo, hayatının her anındaki tabloların sadece bir tanecik yansımasıydı. O, başarının en iyisine ve en büyüğüne ulaşmış. O, zenginliğin en aşırı ve çoğusuna ulaşmış... O sağlam bir mü'min. Dünya kazançlarının dini kazançlarını alıp götürmesinden çekinen ve zenginliğinin onu cennet sevabı ve iman kafilesinden ayırmasını kabul etmeyen bir aşk eriydi. O, servetini cömertçe ve isteyerek iyilik yolunda dağıtıyordu. Kazandığında da iyilik için kazanıyordu. Onlar kazanırken de aynı niyetle kazanıyordu. Peki sevgili dostlar. İslam'dan önce, imandan önce ne haldeydi? Nasıl girdi? Zaten böyleydi de, İslam herhangi bir değişiklik yapmadı mı dersiniz? Bu yüce kişi, İslam'a nasıl girdi? Çok erken bir zamandan Müslüman oldu. Davanın, i̇lim Rahmet ve Aşk Medeniyetinin ilk zamanlarında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mümin hesabıyla buluşmak için Safa Tepesi'nin dibindeki Darül Erkam'ın kendine merkez edinmeden önce Müslüman olacaktı. O, İslam'a giren ilk sekiz kişiden biriydi. Hz. Ebubekir Bekir ona Osman bin Affan, Zubir bin Affam, Talha bin Ubeydullah ve Saad bin Ebu Vakkas'a İslam'ı takdim edecek, onlar da kabul edecekti. Durumu ne garipsediler, ne de şüphe etkisinde kaldılar. Aksine, sıddik ile biat etmek ve bayrağını taşımak için hemen Cecik Resulullah'ın yanına gidiyorlardı. Müslüman olup 75 yaşına geldiği ana kadar yüce mümin için çarpıcı bir örnekti. Bu durumu, onu Resulullah'ın cennetle müjdelediği 10 kişinin arasına koymaya neden olmuştu. Aynı zamanda Hazreti Ömer'in de kendisinden sonra halife seçmekle görevlendirdiği 6 şura ehlinden kılmasına neden olmuştu. Hazreti Ömer şöyle diyecekti Onlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan razı olarak vefat etti. Onlardan razıydı. Aman Allah'ım! Allah, Allah Resulü'nün razı olduğu bir kişi olabilmek. Allah için sevdiği ve sevilenler arasında olduğuna şehadet ettiği bir kişi olabilmek. Abdurrahman, Müslüman olur olmaz, Kureyş'in eziyet ve karşı koymasından nasibini alanlar arasındaydı aslında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eshabına Habeşistan'a hicret etmelerini emrettiğinde... Abdurrahman bin Af da edecek, sonra dönecek, sonra Beşistan'a yapılan ikinci hicrede de katılacak ve neticede Medine'ye hicret edecek, Bedir'de, Uhud'da ve bütün aşk meydanlarında bulunacaktı. Bir insancık daha kurtulsun diye kendilerini öldürmek için silah çekenleri, diriltmek için aşk meydanına koşan Resulullah'ın adımlarını takip ede ede, Koşacaktı bütün meydanlara. Kendisini şaşırtacak ve dehşete düşürecek ölçüde ticari açıdan kısmetliydi ve şöyle diyordu. Görüyorsunuz ki bir taş kaldırsam altında gümüş ve altın buluyorum. Ticaret Abdurrahman bin Af için ona göre bir zevk ve istifçilik değildi. Mal toplama arzusu ve servet sevgisi de değildi asla asla. O oh, ''Başarının hoşnutluk ve çalışmayı arttırdığı bir görev ve bir işti.'' diyordu. Abdurrahman bin Avf, huzuru, nerede olursa olsun, şerefli çalışmada bulan hareketli bir yapıya sahipti. Allah Resulü'nün adımlarını takip edip, dünyada cennetle müjdelenen bir eshab kiramdan olması, onun ne kadar büyük bir yıldız, bir pusula olduğunu ifade etmeye yetmez mi?' Müslümanların Medine Hicreti'nin hemen ardından yaptığı hareket bizi çok farklı bir kişiliğini anlatır. O gün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın planı bir Mekkeli muhacirlerden, diğeri de Medineli ensardan olmak üzere hesabından her iki kişiyi kardeş ilan etmekti. Bu kardeşleşme akılları durduracak şekilde gerçekleşiyordu. Medineli ensardan olan kişi muhacir kardeşiyle sahip olduğu her şeyi paylaşıyordu. O gün Resulullah aleyhissalatü vesselam Abdurrahman bin Af ile Saad bin Rebi'i kardeş yapıyordu. Şimdi büyük sahabi Enes bin Malik'e göre olay aynen şöyleydi. Saad Abdurrahman bin Af'a diyecekti. Kardeşim, ben Medine'nin malı en çok olanıyım. Malımın yarısını al, evimin yarısını al. Ne istiyorsan, ne ihtiyacın varsa yarısını al diyecekti. Allah'ın o güzel kulcu diyecekti. Ey sevgili kardeşim, Allah sana razı olsun. Malın da evinde sende kalsın, Allah sana onu mübarek kılsın. ''Sen sadece bana çarşının nerede olduğunu göster, çarşının nerede olduğunu söyle yeter.'' diyecekti. Abdurrahman bin Af çarşıya gidecek, bir küçük bir şey satın alacak, satacak ve kazanacak ve böylece geliştirecekti. Ve Resulullah'ın zamanında ondan sonra Medine'de hayatı böyle geçecekti. ''Dinin ve dünyanın hakkını tam vererek başarılı ve kazançlı bir ticaret.'' Sahibinin denemeyimiyle yerinden bir taş kaldırsa altından altın ve gümüş çıkardı. Yani bereket çıkıyordu, imkan çıkıyordu, fırsat çıkıyordu. Onlar, «La mevcude illallah» demişlerdi. Allah'tan başka her şey kalplerinden silinmişti. Kalplerinde olan ne varsa hep Allah içindi. Dünya da onlar için sevdikleri, aşık oldukları rablerine bir adım daha yaklaşabilme mekanıydı. Bir aşk arenasıydı. Kazanıyorlardı ticarette, kazanıyorlardı maddi imkanlarda ama hedefleri diriltmekti. Hedefleri insanların elinden tutmaktı. Bir insancığın daha elinden tutup bir yaralı gönlü dertli kardeşinlerinin hatta kendilerini en büyük düşman olan insanların bile elinden tutup dünyada sonsuz saadetin yoluna koyup dünya ve ahiret mutluluğunun yoluna götürebilmekti, davet edebilmekti. Gel sesinin yankısını duyurabilmekti. Allah'ın sevgili peygamberinin tatlı dudakları ve lisane haliyle diyordu. ''Gelin, ne haldeyseniz gelmek için, olmak için, bulmak için gelin sözünün yankısını duyurmak adına tüm insanlığa, Hazreti İnsan yapabilmek için tüm insanlığı bu niyetle adım attıklarından kazanıyorlardı. Onlar seni seviyorum Allah'ım demiş, iman etmiş.'' ve Resulullah'a biat ederek sözlerini vefalarını yerine getirmişlerdi. Zaten Allah'ın olan dünyayı, zaten Allah'ın olan evlerini barklarına onun rızası uğrunda feda ederek aşkı gösteriyorlardı. Aşk fedakarlık isterdi, aşk işaret isterdi, aşk can isterdi. Aşk için fedakarlığı da canı da verdiler. Ocaklar kurtulsun diye Ocaklarını da terk ettiler Aleyhi ve Vesselam Bir gün şöyle diyecekti Ey Bine av, Sen zenginlerdensin Ve Cennete sürünerek Gideceksin Allah için ver ki Ayaklarını serbest kılsın Allah için ver ki, ayaklarını serbest kılsın. Bu nasihati duyduğundan beri Resulullah'tan, O Allah için veriyor, Allah da ona kat kat geri veriyordu dünyadayken bile. Bir gün bir yeri kırk bin dinara sattı, sonra aldığı paranın tümünü ailesi beni zühreye, müminlerin annelerine ve müslümanların fakirlerine dağıttı. Ölmek üzereyken, ruhunu Allah'a teslim etmek üzereyken, en büyük sevgiliyle vuslatı gerçekleştirmek üzereyken Allah yolunda harcanması için elli bin dinar vasiyet ediyordu. Öyle ki Osman bin Affan zengin olmasına rağmen onun vasiyetinden payını alıyordu ve şöyle diyordu. Obdurahman'ın malı saf ve helaldir, ondan yemektir bereket ve afiyettir. O malının kölesi değildi sevgili dinleyiciler, efendisiydi. O malının efendisiydi, kölesi değildi. Suretteydi kazandıkları ruhu, kalbi, mana söyle değildi. İmanın girdiği yerde tek bir şey olurdu, aşk olurdu. Allah'a aşk ve o aşkın çekirdeğinden oluşan ağaç, bütün sevgileri kaplayıverirdi. Bunun deliliği de ne kazanırken, ne biriktirirken kendini zorlamazdı. Aksine yavaş ve helal bir şekilde kazanırdı. Sonra tek başına ondan faydalanmazdı. Belki kazandıklarından en son ve en az faydalanan oydu görünüşte tabi ki, manada aynanın öbür tarafında bizzat kazanan oydu. Ailesi, akrabaları, kardeşleri, bulunduğu ortamdaki bütün toplum onunla birlikte yararlanırdı, faydalanırdı. Yardım etme ve verme bolluğu bakımından öyle bir yere ulaşıyordu ki bütün Medine ahalisi malından Abdurrahman bin Afın ortağıdır deniliyordu Medine'de ''Çünkü bütün eshabın evinde mutlaka onun malından bir his varlığı, bir hissedarlık vardı, bir payı vardı. Üçte birini borç verir, üçte birinin borçlarını öder, üçte birine yardım ederdi.'' diyorlar. Bu zenginliği eğer ona dinini destekleme ve kardeşlerine yardım etme imkanı vermeseydi, hiçbir zaman ona huzur ve rahat vermezdi. Bunun dışında bu zenginlikten çekinirdi açıkçası. Oruçlu olduğu bir gün, ona bir iftar yemeği getiriliyordu. Bir an o iftar yemeğini ağzına götürürken ağlamaya başladı. Ey Allah resulünün sevgili esabı, ey güzel insan, ey tatlı insan, niye ağlıyorsunuz? İftar yemeğinizi niçin yemiyorsunuz? diye sorduklarında. Mus'ab bin Ümeyr gözümde canlandı diyecekti. Zenginliğinin zirvede olduğu bir anda iftar yemeği bu ağzında düğüklenecekti. Mus'ab bin Ümeyr'i hatırladım. Mus'ab şehit olmuştu. Benden iyiydi. Bulunduğu mahallenin en yakışıklısı, en güzeliydi. Bir gün giydi elbiseyi diğer gün giymezdi. Ama şehit olduğunda, başını örsek ayağı açık kalıyordu Uhud'da, ayağını ördüğümüzde başı açık kalmıştı da, başını açık da bıraktık, bir aba ile kefenledik diyordu. Hamza da şehitti, benden yiğitti, bir aba dışında kefenleneceği bir şey bulamadı. Sonra dünyada her şey önümüze serildi ve her şey verildi bize. Eyvah, korkarım ki iyiliklerimiz bize erken verildi. Bu ince de teraziyle tartıyorlardı. Acaba bu yolda ilim rahmet ve aşk medeniyeti uğrunda yaptığımız çabaların, ettiğimiz emeklerin karşısında dünyada mı alıyoruz diye tereddüt ediyordu... Yoksa biz ahirette alamayacak mıyız bir his diyecekti. Bir hissedar olamayıp pay alamayacak mıyız diye üzülecekti. Musağabı hatırlayacaktı. Bugün biz de bazen musabları hatırlasak. Bir gün arkadaşları onun bir yemeğinde toplanıyorlardı. Yemek önlerine konulduğunda ağlayacaktı. Efendim niye alıyorsunuz diyeceklerdi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ailesiyle arpa ekmeğine doyamadan vefat etti. Bizim için hayırlı olan bir şey için geciktirildiğimizi sanmıyorum diyordu. Büyük serveti onda zerre kadar kibrin oluşmasına neden olmuyordu. Malı arttıkça bu malın altında eziliyordu. Sorumluluğu altında eziliyordu verilmesi gereken yerleri verip harcadığı halde ve bugün biz bu satırlardan uzak kaldığımız anda uzak durduğumuz durumdayken bile bazen Allah'ım yardım et bize. Allah'ım lütfet bize. Biz de yemek yerken aklımıza Irak'taki kardeşimiz Rahat koltuğumuzda yatarken Lübnan'daki kardeşimiz. Rahat işimize giderken Filistin'deki kardeşimiz. Rahat çocuklarımızla oturup sohbet ederken Çeçenistan'daki kardeşlerimiz. Gözümüzün önüne geliyor mu? Allah'ım affet bizi. Allah'ım affet. Öyle derdi ki... Bir yabancı onu hizmetçileriyle oturduğunda görse tanıyamaz ve onunla hizmetçilerini ayırt edemezdi. Fakat bu yabancı Abdurrahman bin Af'ın cihadının ve başına gelenin bir kısmını bilseydi o zaman farklı algılardı. Uhud savaşında 20 yara aldığını ve bu yaralardan birinin bacaklarından birini topallaştırdığını aynı zamanda Uhud savaşında bazı dişleri düşüp Konuşmasında açık bir perteklik oluşturduğunu da bilirdi. Bir insan tabiatı, işte budur örnek. İnsan tabiatı bize zenginliğin ardından hakimiyeti sürüklediğini öğretiyordu. Yani zenginler daima varlıklarını koruyacak, arttıracak ve genellikle zenginliğin ortaya çıkardığı bencillik, yükselme ve kibirlenme arzusunu doyurucu bir etkinlikleri olacaktı. Abdurrahman bin Afı bu büyük varlığının içinde gördüğümüzde, bu alandaki beşeri alışkanlıkları ayaklar altına alan ve onlardan siz bir yüceliğe doğru uzaklaşan bir adam görürüz. Kazandıkça tevazu olan, büyüklenmek nerede, bencillik nerede? Ben diyen bir adam yok ki ortada, biz diyen, bizlikte kaybolmuş bir insan var. İşte bu yüzden cennetle müjdelenmiş, bu yüzden Resulullah'ın hesabıydı bunlar. Bu Hazreti Ömer bin Hattab can çekişirken oluyordu. Hz Ömer aralarından birini halife seçmeleri için Resulullah'ın hesabından altı kişiyi seçecekti. Parmakları Abdurrahman bin Avfı işaret ediyordu. Sahabilerin bazıları altı kişinin içinde halifeliği en çok hak edenin kendisi olduğunu söylüyorlardı. O ise Allah'a yemin ederim ki kılıçlar boğazıma dayatılsa ve boynumun kopması ve halife olmam arasında muhayyer seçilsem ben yine de halife olmayı istemem diyordu. Halife seçmek için toplanan altı kişiden, Hz Ömer aralarından onu özellikle seçilmesini sesede de, halife olma hakkını kullanamayacağını, onu kaldıramayacağını düşünüyordu. Bu takva onu hemen beş kişinin hakemi olma durumuna getiriyordu. Kendisinin aralarından halifeyi seçmesini şart koşuyorlardı. İmam Ali radıyallahu anh ona şöyle diyordu. ''Resulullah'ın senin gök ehli arasında emin ve yer ehli arasında emin olduğunu söylediğini işittim ey Abdurrahman.'' İbn Avf Osman bin Affana Geriye kalanlar tereddütsüz ona tabi oluyorlardı. ''Bu İslam'da zengin bir adamın gerçeğidir. İslam'ın ona ne yaptığını, bütün saptırma ve aldatmalarıyla zenginliğin üstüne çıkartıp en güzel hale nasıl getirdiğini gördünüz mü?'' İşte hicretin 32. yılı ve o son nefeslerini alıp veriyorken bakın ne halde Müminlerin annesi Ayşe validemiz ona hiç kimseye vermediği bir şerefi vermek istiyor Ölüm yatağındayken ona kendi evinde Resulullah, Ebubekir ve Ömer radiyallahu anh'ın yanında gönülmesi için teklif ediyor Fakat o İslam'ın terbiye ettiği bir Müslümandı ve kendini öyle bir mevkiye yükselmekten haya ediyordu. Ben layık değilim diyordu o hale. Resulullah ve Emer Ebu Bekir'in yanında olmaya mezardayken bile layık değildim diyordu. Şu var ki onun Osman bin Mazun'a verilmiş bir sözü vardı. Bir gün birbirlerine hangisi diğerinden sonra ölürse arkadaşının yanına gömüleceğine dair söz veriyordu. Ruhu yeni yolculuğuna hazırlanırken gözleri gözyaşlarıyla dolup taşıyor ve dili şu sözleri mırıldanıyordu: Malımın çok olmasından dolayı arkadaşlarımdan ayrı düşmekten korkarım. Fakat hemen Allah'ın sükuneti onu çereliyordu ve huzur dolu aydınlık bir sevinç ince bir tabaka halinde yüzünü kaplıyordu. Berrak bir ses onlara yanaşıyormuşçasına İşitmek için kulaklara dikkat kesiliyordu. Her halde o an çok önceden Resulullah'ın sözünün gerçekleştiğini duyuyordu. Abdurrahman bin Av, ilim, rahmet ve aşk medeniyetini hayatına geçirerek, yücelttikçe yücelen, İslam ile büyüyen güzel insan, cennettedir. Ve belki, Allah'ın Bakara suresi 262. ayetteki vaadini duyuyordu. Mallarını Allah yolunda harcayanlar, sonra verdiklerinin ardından eza ve minnet etmeyenlere, Allah katında icir vardır. Onlar için dünyada da, ahirette de korku yoktur. Ve onlar... Ve onlar asla mahzun olmazlar. Selam olsun kendilerine, dünyada da ahirette de korku olmayanlara. Selam olsun ilim, rahmet ve aşk medeniyetiyle dirilip, seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım deyip, bu aşık olmanın gereği üzere, Fettebiuni ayetince Peygamber ve Vesselam'ın sünnet elinden, sünneti seniyesinden tutup hayatını bir cennetül mualla ve cennetül baki bir ravzayı mutahhara yapan hayatında adım attığı her yeri bir cennet bahçesi kılanlara ve selam olsun Nefs Mekkesinden Gönül Medine'sine hicret edenlere Öyleyse biz bu haftaki gafletten kurtulur... Radyo sohbet programımızı burada bitirirken... İslam'ın... Kur'an'daki o tatlı mesajının... O sözüyle kapatayım... Gel... Gel... Her neysen gel... Binlerce... Yüz binlerce kez yadlışa düşmüş olsan da... Doğruya ermek için... Kendini bulmak için... Aşka uslat için... Gel...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 Bu ilahi davetçe, nefs meklisinden gönül medinesine hicret edebilenler. Duanızdasınız efendim. Lütfen duanızı alın bizi. Ümmet adına, ümmetin yeniden bir kendine geleşi bir dirilişi adına. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekat.